Kardeşlerim, şu kadar gün önceydi, bir cümle kapısından girer gibi, dillerimizde sevgililer ve sevgilisi aleyhissalatu vesselamın, Allahümme barik lene fi racama ve Şerifi, bizler hakkında, ailemiz hakkında, milletimiz hakkında, alim i İslam hakkında bereketlerin mahşeri kıl Allahım. Dualarla girdik bir şerifin içerisine. Şu kadar gün geride bıraktık. Vur havur gidiyoruz bir menzile doğru. Önümüzde bir ufuk var. Şehir Ramazan eldeyimizle Kur'an. Sanki Hazreti Cibirin bir Ramazanın atmosferinde, bir mana ikliminde, Allah'ın terabını gökyüzünden yer yüzüne inişinin. İndirişini seyredebilmek için O büyük buluşa doğru gidiyoruz Has doğru gidiyoruz Rahmetin mahşerine doğru ilerliyoruz Yerlerken Biz bunu kaç defa yaptık diye düşünüyoruz Otuzunda olanlar, kırkında olanlar Elisinde olanlar Kaç defa o cümle kapısının önünde Recep'in başında Oldur bize Allah'ım, erdir bize Allah'ım. Allahümme barik lene fi rocebe ve şa'ban. Kaç defa yalardık böyle. Hep o has odaya ulaşabilme adına yaptı. Varınca da dibinde, damazan şerifin eteklerinde. Ben geldim Allah'ım. Ellerinizi kaldırın, bana iltica edin yanların, ayetinden cesaret alıp da geldik Allah'ım. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize esaretten kurtulup da evine koşan insanlar gibi surur içerisinde yürüyün, koşun, ilerleyin ayetine uyup da geldik Allah'ım. Aç kapıyı ben geldim Allah'ım. İtirafı günaha geldim. İkrarı imana geldim Allah'ım. Kaç defa dedi, kaç defa demek için şimdi yine yollardayız. Bir mübarek gecenin sabahında, bir mübarek gecenin böylesinde, Karat Kandil'inde, hani o Kandil'leri uzun yolun içerisine serpiştirmiş ki, el-i'mtiza reşeddu minel katil. Katilden daha gelmesin size intizar. Zaman zaman durun. Ramazan-ı Şerif öncesinde rahmeti soluklayın, rahmeti kucaklayın diye. Peki nasıl anlamalıyız? Ne deleme, ne demeliyiz? Bu geceye elleyle tül mübareke diyorlar. Elleyle tül diyorlar. Kurtuluş gecesi diyorlar. Hani alıyorsunuz mallarınızı, bir gümrüğe geliyorsunuz, gümrük kapısındasınız. Vallahi teslim ediyor. Karşısında karşılığında bir belge alıyorsunuz. Şimdi bu gece de sanki bu zamana kadar yaptığımız Ramazan şerifi e ulaşmadığına yaptığımız kulluğumuz adına yaptığımız bütün ibadetlerimizi alıyoruz. Bu gecenin akşamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine intisale derek İnna Allaha yenzi bilasemai duniya. Vakika pis bir gece yarısı Hz. Ayşe yanına vardığında, ubadet başını semaya doğru kaldırmış, gözünden boşalan yaşlarla, işte şimdi görüyorum Allah'ım, seyrediyorum Allah'ım, meleklerin yeryüzüne gelişini, kulların ameline alışını, onlara beratlerini arz edişini görüyorum Allah'ım. O gecedeyiz, o geceyi idrak edeceğiz. Peki nasıl olmalı? Nasıl olmalısını? Madem ki bu gece, bu gece bizim anımıza Hadis kulluğa eriştir Hakiki manada hürriyete varıştır O zaman Hakiki manada kulluğa eren insanlar kimler? Gerçek anlamda hürriyeti bulan kimler? O hürriyeti bulup da Ferdi ve ihtimali manada bütün kölelikler Kurtulanlar kimler? İki örnek kutuvemizin de mührü olsun. Bunlardan bir tanesi. Halis hürriyeti Hakka kullukta, Hakka kölelikte bulan, her erişinde yüzbinlerce bayramın sevincini yaşayan İbrahim Aleyhisselam. Ona bakalım ve bu gece Hakka hürriyetimizi nasıl alabiliriz? Onu muşahhas örneğin çerçevesinde idrak etme gayreti içerisinde olalım. İbrahim Aleyhisselam, Kudüs'te bir yavacın tepesine seccadesini sermiş. Vadide yayılan sürülerini seyrediyor. Kainatın sahibine şükrediyor, secdeler ediyor. Melekler diyorlar ki, neden İbrahim Halidullah, neden onun dostu? Hani o büyük oluşun sırrına erebilme adına Kainatın sahibinin Ben biliyorum fakat sizler bunun hesabından ebediyen mahrum kalacaksınız Dediği insanın oluş hikayesini anlayabilme adına Melekler sevdiği kıyafetle halil Rahman'ın yanına gelirler Derler ki Biz yolda kaldık eğer şu sürülerin sahibini tanıyorsan ya da onların maliki sensen bize onlardan bir tane verir misin? Allah'ın dostluğu Halil-i Rahman hakiki manada kulluğun idrakine varmış büyük hürriyetin abidesi İbrahim Aleyhisselam Eğer bir defa Subhanallah derseniz gördüğümüz maliyi dolduran sürülerinin, üsürülerin Üçte birisini size heviye ederim. Melekler bir defa Subhanallah der. Sonra der ki Habibur Rahman Bir daha derseniz Size üçte birini daha veririm. Bir daha derseniz Size o sürünün tamamını veririm. Dördüncüde Eğer bir daha derseniz Subhanallah deyip de Hürriyetinin Sahibi, kainatın Malikini yüceltirseniz Bundan böyle size her şeyini veren İbrahim size hediye ettiği sürülerin çobanı olacak. Sizin adınıza onları günecek sürecek. Melekler Barıkullahu fîk ve ehlik ve ayyâlik İbrahim Allah malını bereketlendirsin. Çocuğuna, ailene bereketler ihsan etsin. Bizler veriyiz, yemeyiz, içmeyiz. Bunlar bizim işimize yaramaz ki, sadece seni anlama adına, seni sınama adına, hürriyetini, hakka kulluğunu yoklama adına geldi. bunun için sorduk, alamayız bunları deyince, İbrahim aleyhisselam, siz meleksiniz, alamıyorsanız, biz de hakiki kulluğu, hakka hürriyette bulan Allah'ım, Allah'ın kullarıyız. Bir defa ağzımızdan Allah yoluna bunlar verilmiştir. Sözü çıkınca, bu kelam sarf edilince, bundan sonra bunlar bir daha geriye alınamazlar. O halde bunların tamamı Allah yolunda vakf olsunlar. İlk defa vakfı İbrahim Aleyhisselam bu şekilde başlatır. Yani öyle bir dünya ki yürüyorsunuz, o yürüyüşte size kulluğu armağan eden kainatın sahibi bir defa tesbih edilsin diye nelere malik nelere sahipseniz hepsini onun yoluna hepsini onun yoluna israr ediyorsunuz vakfediyorsunuz peki bunun öteki boyutu yürüyorsunuz bu yolda Recep-i Şerif'te başlamıştınız Ramazan-ı Şerif'e doğru diyorsunuz. zaman zaman kırılmalar olur Konuşurken kırılmalar, Bir Müslümanın yüzünden Nazarından esirgeye esirgediğimiz Tebessümle yaşadığımız Tebessüm mahrumiyetiyle Yaşadığımız kırılmalar Bunları nasıl aşmalıyız Bunların karşısında O hakiki hürriyetin sahiplerinin duruşları nasıl olmalıdır Süleyman Aleyhisselam Babasına Bin tane saf kan at verirler اِذْ عُرِذْ عَلَيْهِ بِالْاَشِيِّ سَعْفِنَاتُ الْجِيَاتِ Belki yeryüzünün ilk defa gördüğü Safkan Arap atları Süleyman Aleyhisselam devletin başına geçince Der ki Neler varsa çıkarın Devlet başkanının önünde bir geçit merasimi düzenleyin çıkarlar atları Bir içinde vakti Atların geçiş töreni. Süleyman Aleyhisselam'ın O vakitte Rabbi ile hususi bir buluşması var evladı var, ezkârı var. Devlet adına hak bu iş onu evradından, ezkârından alıkol, bir de bakar ki güneş batmış. Süleyman o vakitte kainatın sahibini tespit edememiş. Tespit edememiş. Ve sonra elini kaldırıyor. Rudduha aleyye Ya Rab, dünya mallarını sana tesbih'e tercih eden gafletle İkin değil akşam arasında seni tesbih edemeyen Süleyman şimdi onun yeryüzünde dünyada en sevgilisi olan mallarını rudduha aleyye hepsini çağırtıyor sonra tamamını kurban edip senin yolunda onları sadaka olarak veriyor yani yolda yürüyorsunuz bir ara yüreğinizde bir kırılma var o kırılmayı büyük bir yıkım olarak Addediyor ve size O kırılmayı yaşatan bütün Dünyalıkları bir çırpıda Süleymanî bir oluş Süleymanî bir duruşla Allah Azzele'nin yolunda Salak olarak görüyorsunuz. Şimdi yeniden sevgilim, 45 gün önce Bir cümle kapısındaydınız Recep-i Şerif'in başında Ellerinizi kaldırmıştınız Allah'ım Recep'i mübarek kız Şaban mubalettir, Kur'an-ı Hakim'in huzur ayına, bereketin mahşerine, Ramazan-ı Şerif'e bizi izzetle ulaştır Allah'ım diye yalvarmıştır. Eğer bu devam ederse, bu ayet üzerinde kalırsa, o zaman bizim ruhumuzda bir İbrahim'i oluş, Süleymaniye bir yöneliş gerçekleşecek. İşte onun en müşahhas örneği yapabiliyorsanız, oldunuz demektir. Akdediyorsanız erdiniz demektir. Eğer bugünün öylesinden sonra Müslümanların nazarlarından tebessümlerinizi eksik kılmıyorsanız her sokağa çıkışınızda Peygamber Aleyhisselam'ın öğrencisi Abdullah bin Ömer'in yaptığı gibi her gördüğünüze fakirine, zenginine kimi kimsesi olmayana bu benim kardeşim değil. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsanız, selamı almasa da selam diyorsanız, alışverişlerinize attettiğiniz kelamlara İbrahim'i bir kılıf giydiyebiliyorsanız evet. olduğunuz demektir. Haso sizi bekliyor. Hakka hürriyet belgesi bu öğlenin akşamında yeryüzüne gelen melekler tarafından size de ihsan edilecek demektir. Bayramınız, gününüz, şerraiminiz şimdiden mübarek olsun